Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Devam etsin, daimi olsun. Allah rahmetinden mahrumet Rızasının dairesinin dışına adım attırmasın. Sevdiği kul olmayı nasip etsin. Ramazan geçti. Efendim, Ramazan'da kazanılan güzel vasıfları Ramazan'dan sonra kaybetmemeyi nasip etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahih kaynakların ...yazdığına göre buyurmuş ki... ...Menzana Ramadane... ...fe arafa hududahu ...ve... ...yetehafazum imma yenbeği en yetehafazam minhu... ...küffire ma... kablahu. ...yani... ...kim Ramazan orucunu tutarsa... ...ve onun... ...sınırlarını, ahkamını bilirse... ...yasaklarını bilirse... ...orucun inceliklerini bilirse... ...ve kendisinin sakınması gereken noktalardan yemek içmekten ayrı, efendim gözünü kulağını, efendim diğer ağzalarını günahlardan, efendim ee, e, sakınmasını becerirse bilirse geçmiş günahlarına bu Ramazan orucu hepsini sizleri kefaret olur diye müjde var. Bu kesin bir şey. Ramazan'ın geçmiş günahlara kefaret olduğu. Şimdi tabii mühim olan bir insanın güzel bir vasfı kazandıktan sonra kaybetmemesi. Vasfı kazanmak kolay olmuyor. Güzel bir sıfat, güzel bir unvan, Allah indinde makbul olan bir huy, efendim bir güzel alışkanlık kazanmak kolay değil. İnsanların kötü alışkanlıkları kayması kolay oluyor da efendim iyi alışkanlıkları alması, benimsemesi kolay değil. Ama Ramazan bereketi bir ay olduğu için çok şeyler kazandık. Bunu e, en büyük ölçüde oruç ibadetinin yapısı sağlıyor. Oruç kendisine hakim olmayı kuvvetlendiriyor, nefsi yenmeyi sağlıyor, iradeyi kuvvetlendiriyor. Yani bir şeyi insan istese bile canı çekse bile dur demesini biliyor kendisine ve günah olan şeylerden böylece korunacak bir güzel alışkanlık kazanmış oluyor. Tabii bu alışkanlığın devam etmesi lazım. Efendim, öğrenilmiş şeyin hayatta uygulanması lazım. Ramazanda öğrendi, Ramazandan sonra uygulamadı. O zaman kıymeti yok. Yani fakülteyi bitirmiş, diplomayı almış ama o mesleği yapmıyor gibi, uygulamıyor gibi veya mesleğinin gereğini yapmıyor gibi oluyor. Şimdi bu Ramazan'ın sonunda Allah bize bir bayram lütfetmiş. Elhamdülillah. Onun lütfuyla efendim bayram ediyoruz. Ee, bayramın sonuna geldik. Allah nice bayramlara bizleri sıhhat, afiyetle eriştirsin sizleri. Çoluk çocuğunuza kimler seviyorsanız, istiyorsanız onlar da yanınızda olarak efendim mutlu ee, böyle nice nice yıllar, nice Ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Kadir gecelerini ...yakalayıp, ona tesadüf edip... ...onu ihya etmeyi nasip etsin... ...efendim... E, ...şimdi bayramdan sonra... ...bu... ...efendim... ...Ramazandaki durumun... ...korunması... ...efendim lazım... E, ...korunmak için de... ...Ramazandan öteki aylara yumuşak bir geç... ...gerekiyor... ...ben öyle düşünüyorum... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz... Bu böyle oruçlu devreden, oruçsuz devreye pat diye efendim e, içmek yerine başka bir şey tavsiye buyurmuş. Bakın dinleyin. Buyuruyor ki yine sahih kaynakların bize e, naklettiğine göre sahih kaynaklar kimler? Ahmet İbni Hanber, Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis alimi Müsnedi Ahmed İbni Hanber diye eserini duymuşsunuzdur. İmam Müslim. Sahih-i sahibi, İmam Ebu Davud, Nese'yi, İmam Tirmizi, İmam İbn-i Mace yani sıhhah-ı var. Efendim Ebu Eyyub Hazretlerinden ve Sevban Hazretlerinden rivayet etmişler. Ebu Eyyub Hazretleri sanırım e, baba adı ve diğer e, ismini geniş olarak bilmemize yarayacak e, bilgiler burada kayıtlı değil ama önümdeki kaynakta Ebu Eyyub El Ensari. Halid ibn Zeyd el-Ensari Hazretleri'dir. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye geldiği zaman Efendimiz'i evinde misafir etmiş olan onun için mihmandar peygamberi diye tanınan. Mihman, fahçede misafir demek. Mihmandar da misafiri alıp evinde misafir eden demek. Mihmandar peygamberi yani Hazreti Peygamber'e efendim ev sahipliği yapmış Ebu Eyyub el-Ensari. Medali iftiharımız, İstanbulumuzun başının tacı ve e, her sahabi e, vefat ettikleri yerdeki Müslümanların mahşer gününde önderi olarak efendim gidecekler. Mahşer yerinin Tabi mahşer yerinin en güzel yeri de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin yanı ve Liwa'ül Hamd isimli hamd sancağının altı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Hazreti Adem dahil bütün peygamberler o hamd sancağının altında toplanacaklar Peygamber Efendimiz'in elinde hamd sancağı olacak Peygamber Efendimiz'in. Efendim salihler, sıldıklar, şehitler orada toplanacaklar. Efendim her beldenin Müslümanları da o beldedeki sahabinin oralara ne zaman gelmiş cihad için nasıl cihad etmiş, nasıl vefat etmişse türbesi orada olan o mübareklerin önderliğinde gidecekler. Efendim Peygamber Efendimiz'in yanına yani ümit ediyoruz ki İstanbul'daki kardeşlerimiz Mihmandari Peygamberi Halid Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin arkasından efendim bir böyle kafile olarak bir zümre olarak maşyer yerine Peygamber Efendimiz'in yanına gidecekler. O mübarek nakletmiş. O e, onun ye, evi pe, Peygamber Efendimiz'in Mescidi i Nebevisinin efendim türbesinin Hemen karşı tarafında biraz soldaydı. Şimdi oraları meydan oldu. mermer döşendi, hiçbir şey kalmadı. Yani evinin yeri mescid oldu. Mescid haline geldi. Ama eskiden Peygamber Efendimiz'in türbesinin karşısında biraz sol tarafta karşısında şey vardı. Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi Hazretlerinin ya çok kıymetli kütüphanesi vardı. Mimari bakımdan da güzeldi. İçindeki yazma eserler bakımından da hakkında böyle makaleler yazılmış. Güzel bir sanat eseriydi. Değerli bir eserdi. Onun biraz daha solunda ilikip baktığımız zaman e, Peygamber Efendimiz'in sevdiği biraz da efendim akrabalığı olan bir kimseye bu Eyyub-ı hafızul Kur'an Kur'an-ı Kerim'i e, hafız efendim ve kurra efendim hıfz i'yi Peygamber Efendimiz'in mescidinde e, e, imamlık yapmış. İstanbullular bilsin, yani o Eyüp semtindeki, o camideki, türbedeki o mübarek sahabenin kim olduğunu, Medine Valiliği yapmış. Ondan sonra birçok cihatlara katılmış. Sahabenin de kendisine çok izzet ve itibar ettiği saygın bir kimse. Sahabe de onu çok severdi. Ve sayarlardı. O rivayet etmiş ki, bu kadar izahtan sonra ne rivayet ettiğini söyleyeyim. Efendim, mensame Ramazane ve estağhuh sitem minşevar kane kesavmid dehir. Kim Ramazan orucunu tutarsa, elhamdülillah tutanlar tuttu. Mazeretli olanların Allah mazeretini kabul etsin. Efendim sebep yokken tutmayanlar bir fırsatla kaçırdılar. Allah izah etsin, hidayet versin inşallah ömürleri olur da önümüzdeki Ramazan'da akılları başlarına gelir de İslam'ın güzelliğini kavrarlar, anlarlar da inşallah o Ramazan'ı ihya ederler. Şimdi tabii kazanan kazandı. Şey, şey bitti, imtihanın o safhası bitti. Kim Ramazan orucunu tutarsa sonra ve bunun arkasına şevval ayından 6 günü de eklerse yani şeval ayında altı günlük oruç var. Şevval ayı hangisi? İşte bu Ramazan'dan sonraki ay. Bu bayramın birinci günü şevvalin biridir. Biz şimdi şevvalin dördündeyiz. Efendim, bayram günlerinde oruç tutmaz. O bitti. Önümüzdeki artık e, günlerden itibaren oruç tutulabilir. Kim Ramazan ayını tutarsa ondan sonra da buna şevval ayından altı günlük orucu da tutup eklerse kâhane savmit verir. Dehir orucu gibi olur. Samut dehir. Ne demek samut dehir? Bir tabir, ciddi bir, bir, bir tabir. Samut dehir demek hep oruçlu olmak demek. Eğer bir insan her gün oruçluysa senede haram olan günler var. Bayram günlerinde. Efendim oruçluttmayalım. Yazmış. Bayram yapacaksınız buyurmuş. Onun dışında, dışında her gün oruçlu. Her gün, her gün, her gün oruç tutmuşsa bir insana ne derler? Bunun tuttuğu oraya savmut behir derler. Yani tüm zamanını, tüm günlerini oruçla geçiriyor. Bundan aşağı nedir? Aşağı mertebede oruç. Savmut davudi. Yani Davud aleyhisselamın tuttuğu şekilde oruç tutmak. O nasıl tutarmış? Aleyhi ve ala yine salatu vesselam. Davud aleyhisselam da başımızın tarzıcı peygamberlerden birisi. O nasıl tutarmış? Bir gün oruç tutarmış, bir gün tutmazmış, bir gün tutarmış, bir gün tutmazmış. Bu bir gün tutup bir gün tutmama şeklinde savu Davudi derler. Davud Aleyhisselam'ın oruç tutuşu gibi oruç demek. E ama savm de hep oruçlu olmak. Savm-ı Davudi bir gün tutup bir gün tutmamak. Efendim, e, tabi Peygamber Efendimiz hep oruçlu olmayı, Efendim e, tavsiye buyurmamış. Çünkü o zaman orucun anlamı kalmaz. Hep oruç tutuyor, hep oruç tutuyor. Oruç denilen şeyin e, ayrıcalığı kalmıyor. Hayatı oruç olmuş oluyor. Aslında başka zamanları yiyecek de oruç tuttuğu zaman biraz bayılacak. Biraz halsileşecek, baygınlaşacak. Açlığı anlayacak, fakirin halini anlayacak. Sonra midesi dinlenecek, efendim vesaire. Yani e, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği oruçlar şunlar: Pazartesi, Perşembe günleri haftada oruç tutmak. Kendisi tutardı ve tavsiye ederdi oruç. Işte hadis-i Şerifler, Her ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmayı tavsiye etmiştir. İyilikler en aşağı 10 misli mükafatla mükafatlandırıldığı için başında, ortasında, 3 sonunda üç gün oruç tutunca bir aylık üç 10 10 kat fazlası 30 bit gibi oluyor. 30 gün oruç tutmuş gibi olur diye onu tavsiye etmiştir. Efendim hadisleri okuyabilirim onlarla ilgili. Sonra her Arabi ayın ortası. Niye Arabi ay diyorum? Çünkü Arabi ay mehtaba göre, kamera göre ayar, ayarlı olduğundan Kameri ay denilir. Kameri ayın ortası da Mehtaplı gecelerdir. Yani ayın 13'ü efendim Şevval'in 13'ü Şevval'in 14'ü Ceval'in 15'i. Ondan sonra gelen ayın Zivkadi'nin 13'ü, 14'ü, 15'i. Ondan sonra gelen ay Zilihce'nin 13, 14'ü, 15'i. Her ayın ortası. Yani Mehtab'ın olduğu, yüz Suvarlak olduğu Dolunay olan zaman oluyor. Tabi 13'ünde birazcık kenarından hafif bir eksiklik vardır. 14'ünde tamdır. O, şimdi öbür kenarında hafif bir eksiklik vardır ama göz çok zor fark eder. Ancak uzman Usta insan bakınca ha, biraz kendinde eksiklik var der. Ötekisi yuvarlak sanır. İşte böyle geceleri aydınlık olduğu için mehtapla pırıl pırıl nurlu olduğu için o günlere yani 13, 14, 15. günlerine kameri ayıları eyyamı biz yani biz de ebyaz kelimesinin çoğuludur Arapçada. Eyyam yevm kelimesinin çoğulu. Eyyamı biz yani yirmi e yazlar demek. Yani beyaz Günler demek. Yani gecesiz bir oluyor. gündüzde de oluyor. Hep beyaz, aydınlık oluyor. İşte o günlerde Efendimiz hep oruç tutarmış. Hiç ihmal etmezmiş. Hiç kaçırmamış o şeyi. Eyyamı biz oruçlarını. Efendim e, onu tavsiye ediyor. Her ayın başında ortasında onu tavsiye ediyor. Her haftanın pazartesi, perşembe günleri tutmayı tavsiye ediyor. Bunun dışında kendisinin mutağda e, bir de e, e, arada yapılsın diye tavsiye etti. Bazı oruç şekilleri var. Yani oruçtan tamamen kopmuyor Müslüman. Efendim zaman zaman oruç tutuyor. Sadece Ramazan'a e, münhasır kalmıyor. Müslümanın oruç tuttuğu zamanla sadece Ramazan değil. Ramazan'ın dışında da Allah rızası için oruç tutuyor. Şimdi bu e, şevvalin altı gününü tutunca yani bütün senesini her gününü oruçlu tutmuş gibi sevap verecek Allah. Neden? Çünkü Ramazan 30 gündür 10 müslü mükafatıyla 300 güne eder. 6 günde efendim, Şevval'in 6'sı da 6 gündür. 10 müslü mükafatıyla 360 eder. Zaten 360, 360 eder. Zaten kameri yıl 360 gün bile değildir. 354 gündür 255 gün bile değildir, efendim demek ki 5 gün fazlasıyla bütün seneyi oruç tutmuş gibi oluyor. O halde sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, demek ki bu şevval ayı içinde önümüzdeki günlerde size efendim altı gün oruç tutmanın karlı, sevaplı, faydalı olduğunu peygamber efendimizin bu hususta tavsiyede bulunduğunu nakletmiş oluyorum. Dilerim ki bu altı gün orucunda tutar. Bu altı gün orijinini tutarken isterseniz yarından itibaren başlarsınız altı gün peş peşe tamamlarsınız. İsterseniz aralıklı aralıklı atlaya at tutabilirsiniz. Pazartesi, perşembeleri pazartesi, perşembeleri tutarak altı günü öyle tamamlarsınız. İsterseniz eya ı bize yani bu şevvalin takvime bakarsınız. On üç, on dört, on ne zaman arasıyorsa onu da sonuna ekleyerek böyle tamamlarsınız bir taşla hani birkaç kuş vurmak efendim sevabı daha çok almak bakımından iki işi birden iki sevaplı işi beraber götürmüş olmak bakımından efendim e, şey e, karlı olur diye sevap kazanın diye ben size bunu hatırlıyor hatırlatıyorum oruç güzel bir ibadettir oruç çok güzel bir ibadettir bir ruhun terbiyesi nefsin terbiyesi bakımından çok güzeldir iradenin kuvvetlenmesi bakımından insanın iradesinin kuvvetlenip kendisine hakim olması, nefsinin hakim olması bakımından çok güzeldir. Sıhhi bakımdan, bedeni bakımdan çok güzeldir. Yani biz yiye, yiye adeta vücudumuzu efendim zorluyoruz. altında tutuyoruz. Biraz yememeyi öğrenerek midemizi, karaciğerimizi, sindirimcilerimizi efendim rahatlattırmış olacağız. Her şey dinlenecek, hafifleyecek, rahatlayacak. Bunun hem sevabı var hem sıhhi faydası var. Maddi var faydası var. Manevi faydası var. Efendim, e, ruhi faydası var. İradi faydası var. Çok e, kıymeti var. Ahlaki faydası var. Çünkü insan nefsine hakim olduğu zaman ahlak dediğimiz şey insanın kendi nefsine hakim olmasıyla olabiliyor. Yoksa insan nefsine yenildi, var ahlaksızca işleri veriyor. Yani nefsi yenmek. Kim nefsini yenerse o elak bulur. Kim nefsini yenemezse, engelleyemezse, dizginleyemezse, frenleyemezse o da mahvolur. Nefsi insana çok kötülüklere bulaştırır. İçki içirir, kumar oynattırır, para kaybettirir, efendim hırsızlık yaptırtır, rüşvet aldırtır, e, gözlerini hırs bürür, efendim e, canı bir şey çektiği zaman haram, günah, yasak tanımaz, onu yapmaya yönelir, büyük günahlara girer, Efendim sonunda çok fena olur. Onun için oruç çok güzel bir ibadet. Şimdi bugünlerde bayram bitiyor. Yarından itibaren başlayabilirsiniz. Altı gün orucunu tavsiye ediyorum. Gelelim peygamber efendimizin oruçla ilgili diğer hadisi şeriflerini okumaya. Böylece efendim demin söylediğim şeyleri sözleri delillendirmiş olacağım. Yine sahih kaynakların Hani bu sahih kaynaklar sözünü niye tekrarlıyorum? Bazı kimseler bir hadis-i şerif söylendiği zaman kendilerine diyorlar ki bunun kaynağı ne? Bu hadis zayıf mı, sağlam mı? Güzel. Bir bilginin kaynağını öğrenmek herkesin hakkıdır. Ama biz de sağlam kaynaklı bir şeyi söyleyince karşı tarafın dinlemesini tutmasını isteriz. Bu da bizim hakkımız. Yani karşı taraf. Sahih mi? Tamam sahih. Hadi bakalım tut. Efendim e, bu zikirle ilgili hadisler sahih mi? Öyle sahih ki sapasağla. Ayetler bile var. Hadi bakalım. Hadi al eline tesbih. Sen de Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği zikirleri yap. E hocam o zaman bana derviş derler, tarikatçı derler, huycu derler. Peygamber Efendimiz bunları yapın diye tavsiye ediyor. kimle ne ders edesin? Bunun faydası olduğu için, sevap olduğu için tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Müslümanın vasıflarından bir tanesi sapa sağlam insan olmaktır. Sapa sağlam yürümektir. Öyle sağdan solan gelen sözlerle, rüzgarla yalpalamamaktır, yıkılmamaktır. Kınayanın kınamasına aldırmamaktır. Velaye levmete, lemte laim müslüman hak bildiği, doğru bildiği, dürüst bildiği, güzel bildiği şeyi yaparken birisi ayıplasa, tenkit etse ona kulak vermez. Korkmaz, aldırmaz. Müslüman biraz efedir. Müslüman kahramandır, kabadayıdır, babayittir. yiğittir. Öyle sağdan soldan laf atmalara, sataşmalara efendim hiç kulak asmaz. Çünkü yaptığı şey doğru. Doğru bildiği şeyi yapar. İnsanın nelerini tenkit ediyorlar? Dürüstlüğünü tenkit ediyorlar. Bu devirde dürüst olunur mu? Enayi diyorlar insana. Yani dürüst olmamaya teşvik ediyorlar. O kadar. Yani bu insanların Değer, o kadar kaybolmuş ki O kadar tepetaklak olmuşlar ki Baş üstlerine el üstlerine Amuda kalkmış çünkü öyle bakıyorlar Ayak üstünde doğru düzgün bakmıyorlar her şeyi, her şeyi ters görüyorlar Çünkü kendileri tepetaklak Onun için onlara bakılmaz Şimdi gelelim Sahih hadislerden Peygamber Efendimiz'in oruçlarla ilgili sözlerine Ebu Zerri Gıfari Radıyallahu akden Efendim sahih kaynakların rivayet ettiği ve hasimizinin Hasan hadis dediği bir hadis şeyi okuyacağım. Men same falsete eyyamin min kulli şehrin, fakat saame dehre kullahu her kim, her ayın içinde üç gün oruç tutarsa, bütün zamanı, bütün ömrü, bütün seneyi hep oruçlu geçirmiş gibi olur. Tamam, bunu da anlıyoruz. Bizim bildiğimiz bir hesap var iyilikler en aşağı 10 misli mükafatlanacaktı. Her aydan 3 gün olunca efendim e, demek ki 10 misli 30 edecek. Her gün her aydan 3 ay 3 ay tutunca bütün sene oruç gibi olacak. Peygamber Efendimiz'in o şeyini anlıyoruz. Yani kural işliyor. İlahi mükafat e, kuralı işliyor. 3 gün tutunca 30 gün sevabı verdiği için bütün seneyi tutmuş gibi sevap kazanıyor. Demek ki her aydan 3 gün tutacağız. Hangi 3 günü tutayım? Bu hususta çeşitli şeyler var, tavsiyeler var. Başında, ortasında, sonunda tutarsan olabilir. Efendim tam ortasında, 13, 14, 15'inde tutarsan daha güzel olur. Efendim aralıkla aralıklı istediğin zaman tutarsan o da olur. Çünkü mutlak, ıtlaku üzere bırakılır. Mecellenin kaidesi bu. Yani herhangi bir şah koşmadan söylemişse Peygamber Efendimiz, bir ayda üç gün oruç tutan, efendim bütün senesini oruçlu, ömrünü oruçlu geçirmiş gibi olur diyorsa tamam, öyle bir. Hangi günü kalmaz artık? Yani teferruat söylenmemişse, şart koşulmamışsa, o umumi genel e, hükme uyan her çeşit tavır olabilir. Şimdi bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey insanlar, Allah size bu mübarek Kabe-i müsharefeyi, Beyt-i Muazzama'yı, Mescid-i Haram'ı efendim belirli zamanda belirli kurallara farz riayet ederek ziyaret etmeyi, hac etmeyi farz kıldı dedi. Cemaate etrafındaki kalabalığa böyle duyurdu. E, hac ayetleri, emirleri gelince bir zat kalktı dedi ki o sorunun üzerine, o açıklamanın üzerine Peygamber Efendimiz'e dedi ki, Ya Resulallah her sene hac edeceğiz? Efendimiz hiç cevap vermedi. O duymadı sandı Peygamber Efendimiz'i. Tekrar Ya Resulallah, yani her sene mi hac etmeyi evin ediyor Allah. Yani her sene mi edeceğiz? Efendimiz gene bir şey demedi. Yine o anlamadı bir şey dememesinden bir kere daha sordu. Peygamber Efendimiz içeri girdi. İçeri girdi. Bir müddet sonra çıktı. Dedi ki, ey insanlar ben size bir şey söyledim mi? Benim söylediğim ne? yetin. Böyle fazla soru sorup da kendinizi tehlikeye atmayın. Çünkü eğer her senemi dediği zaman ben cevap verseydim, her sene deseydim Allah, ben onun peygamberi olduğum için benim hatırıma bir şey hac etmeyi her sene farz ederdi. Her de. Gidemezsiniz, hepiniz günahkar olur Her sene hacca kaç kişi gidebilir? Yani belki hiç arızdakiler gidebilir ama uzaktakiler gidemez. Onun için ben böyle umumi söylemişsem, umumi haliyle bırakın. Öyle her sene mi, şartı var mı, şurtu var mı diye sormayın. Sorarsanız zorlaşır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ikinci büyük suresi, Bakara suresinde Yahudilerin bir e, e, kurban kesme, inek kurban kesme macerası vardır. Efendim allah Teala Hazretleri onlara bir inek kurban edin dedi. Onlar bu sefer dediler ki nasıl bir inek? Rengi nasıl olacak? Şöyle mi? Böyle mi? Efendim onlar sordukça Allah da şöyle olacak. Böyle olacak diye şartlar vahyetti. Bu sefer e, o cins ineği bulmakta zorluk çektiler. Kestiler ama neredeyse kesmeyeceklerdi. Günahkar olacaklardı. Allah'ın kahrına gazabına uyuyacak duruma gel geleceklerdi. Demek ki üç gün tutmak diyor tamam. Artık bunun hangi günüydü, hangi tarihleriydi filan diye şey yapma karıştırma lüzum yok. Bir ayın içinde kendisine o gün gelen üç gün oruç tutarsa o zaman bağlı. Gelelim bir başka e, hadisle ilgili efendim şeyi hadisi şerife diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatibi ibn Ebu Hürer e radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre bir de Şehlit bin Saad radıyallahu anh'ten rivayet var. Men samiye men tatwa. Lem yattalig aleyhi ahadun. Lem yattallah lehu bi sevabet cennet. Ne kadar güzel. Bir insan Ramazan'ın dışında farz olmayan bir zamanda mecbur değil farz değil ama Böyle sevap kazanayım diye tatavu deniliyor buna, tavan veya tatavuan deniliyor. Yani itaat olsun, Allah'a kurbiyet olsun, yakınlığa vesile olsun, sevap kazanayım diye. Kim bir gün nafile oruç tutarsa, nafile bizde boşuna manasına da geliyor da onu kullanmak istemiyorum. Nafile uğraşma yani boş yere uğraşma gibi anlaşılıyor. Efendim tatavuan güzel, yani Allah'a itaat kastıyla, iyi kulluk yapmak maksadıyla bir gün oruç tutarsa bir insan ama nasıl şart? Lem yattali aleyhi ahadun. Onun oruç tuttuğuna kimse vakıf olmayacak, anlamayacak. Kimseyi efendim, e, bilgilendirmeyecek, kimseye açmayacak, ben oruçluyum falan diye, ifşa etmeyecek, kimse de anlamayacak bu adamın oruçlu olduğunu yaptırmadan yani şey delikanlı tabiriyle söyleyelim sezdirmeden orucu tutacak lemiyatlı aleli ahalı kimse bunun oruçlu olduğunu anlayamadı öyle bir oruç tutarsa Allah Teala Hazretleri onun mükafat olarak cennetten başka efendim bir şeye razı olmaz yani bu orucun mükafatı cennettir der cenneti verir demek demek ki aziz sevgili dinleyiciler oruçları Allah rızası için tutacağız ve oruçluyum, oruçluyum filan diye de herkese söylemeyeceğiz. Saklamaya çalışacağız. Efendim, yani ben ne adamım, ne kadar dindarım, bak ne kadar abid ve zahidim, görüyor musunuz? İşte oruçluyum, oruçluyum böyle, o zaman riyaya, gösterişe, sımaya girer. Allah'ın sevmediği şeyler bunlar. Efendim, gösteriş vesaire için başkası beğensin, alkışlasın veya Efendim, takdir etsin diye böyle şeyler doğru değil onlardan kaçınacağız ibadetin nafile ibadetin yani nafile tatavu yani farz mücbulü olmayan sevap kazanmak masadıyla yapılan ibadetlerin saklı olmasını Allah seviyor, rüya olmasın gösteriş olmasın efendim, şöhret olmasın, alkış olmasın cafçaf olmasın fiyaka olmasın, adam ol kullanmasın Efendim ahiret işi yapıp da dünyalık nüfuz toplamak, alkış toplamak gibi çirkin işler tahakkuk etmesin diye saklamayı dinimiz uygun bul buluyor. Efendim o zaman ne olur? Ee, böyle sessiz sedası olursa mükafat alır. Alkışlı, davullu, zurnalı, ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum derse sevabı gider. Anlıyoruz ki ibadetler sessiz sedasız Allah rızası için yapılacak. Efendim o ilgili bir iki hadis-i şerif daha okuyalım. Nafile oruçların mükafatları hakkında. Ama başka başka zamanlarda tutulan oruçları anlatmak istiyorum. Mensame yevme arafete gafarallahu lehu seneteyni seneten emamehu ve seneten halpehu Bu da hatırınızda kalsın diye istediğim, temenni ettiğim hadis-i şeriflerden birisidir. İbn-i Sakir bu Taberani ve İbn Mace Katade Hazretlerinden e, rivayet etmişler. Başka kaynaklarda da var. Arafet Gününde Oruç Tutmak. Arafet Günü hangi gündür? Efendim, karışıklıklar sebep olmasın diye belirtmem lazım. Efendim, yerine, dedi, yani Arafete dediği yani hacaların Arafat'a çıktığı gün demek. Biz Arafet Günü deyince her güzel bacam Gününün bir gün evvel arefe diyoruz. Öyle değil. Burada maksat hacıların hacca gittiği kurban bayramından bir gün önce Arafat'ta çıkıyorlar. İşte o Arafat'a çıkma günü. Yani zilhice'nin dokuzu. Tarih bu. Zilhice kameri ayının dokuzu. Kim arefe günü oruç tutarsa Allah onun iki senelik günahını bağışlar. Bakın iki senelik. Günahını bağışlıyor. Bir günlük oruçla seneten emamehu önündeki bir yılın günahını bağışlar ve seneten halpehu geçirmiş olduğu mazide kalmış olan senenin günahını bağışlar. Çok ilginç. Bu o kadar ilginç ki ben buradan şu anlamı sezinliyorum. İnşallah yanlış değildir. Yani bu orucu tutanı Allah önündeki senede de yaşatacak da o sene yap yapacağı günahları da affedecek. Burada bir, bir sene daha yaşamasını insan bilmez ki önündeki senesinin günahları affolsun. Ne demek? Yaşatacak Allah ömür verecek de hatası günahı da olursa bağışlayacak manasını seziyorum. E, o zaman hocam aman bunu yazalım zil içeğinin dokuzu. işte açın takvimi zil, zil dokuzunu. Kırmızı boyayla boyayın, kurçayla kocaman işaret, şarkı işareti. Ama not olarak da isterseniz Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arafa günü oruç tutmak diye. Yalnız burada bir şeyi hatırlatayım. Hacılar, hacca gitmiş olan, hacı babalar, hacca gidecek olan namzetler, hacı namzetleri, hacı valideler, teyzeler, efendim, neyse. Arafa'ta çıktıkları gün oruç tutmazlar. Yani oraya hacca gitmiş olanlar tutmazlar mekruh yani pek makbul değil uygun değil neden çünkü orada ibadet edecek ve sefer hali var seyahat hali var ev yok park yok sıkıntı var efendim arafat'a gidip minadan sabahleyin akşama kadar orada çadırda kalacak oradan akşamleyin mücelifeye gelecek de ikamet yeri yok çadır çadır bile yok Efendim, açıkta kalacak, yürüyecek, yürümezse vasalam içinde bekleyecek, pişecek, yorulacak. Ha, işte o gün hacılara tavsiye edilmiyor bu. Hacca gitmeyenler yazsınlar Yemeyecek olanlar veya gitmiş olanlar, efendim e, Kurban Bayramının Arefesinde oruç tutmayı takvimlerine işaretlerine yani bugün de çok sevapmış diye iki ay sonraki bir günün orucunu şimdiden size gelmiş müjdelemiş oldum tutasınız diye bir başka hadis şerif daha okumak istiyorum mensame yemel erbi aye vel hamise ve yevmel vel cuma sümle tescaddka yemel cuma bima kala min malhi avkethre kufre lhu kull zambin hamilahu hatta yasire keymi vel edet bu da birçok kaynaklardan, Taberani'den, efendim e, vesaireden İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Burada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz kim Yevmi Erbi'a'da ve Hamis'te oruç tutarsa. Ne demek Yevmi Erbi'a? Erbi'a ve Hamis Mars'tan bunları kullanıyorum bu kelimeleri. Biraz Arapça öğrenin diye. Yevmi Erbi'a e, çarşamba günü demek. Yevmi Hamis de Perşembe gün demek. Erba'a dört kelimesiyle ilgili. Hamis de Hamse beş kelimesiyle ilgili. Yani biz zaten çarşamba derken çar da dört demek. Parçasını kullanıyoruz. Perşembe derken de penç şembe. Penç de beş demek. Yani aynı şeyi kullanmışız. Efendim ama parçasını. Evet. Çarşamba ve per Perşembe günü kim? Allah rızası için. Mecburiyet yok sevap kazanmak masadıyla oruç tutarsa efendim ver Cuma, bir de Cuma'yı eklerse biliyorsunuz Cuma günü tek başına oruç tutmak o da doğru görülmüyor ama çarşamba, perşembe Cuma üçünü eklerse birbirine efendim sümme tasadduk yer ver Cuma, etip, Cuma günü de olunca tasadduk ederse yani cüzdanı açıp efendim para veyahut efendim ambarı açıp mal yiyecek, içecek bir sadaka, sadaka parayla da olur efendim bir torba pirinçle olur bir çuval pirinçle de olur efendim bir tenekeli zeytinyağla da olur malla da olur yani herhangi bir şekilde elbise vermek de olur neyse bir tasadduk ederse sadaka olsun diye bir şey verirse cuma günü bir makalle min malihi ev kesure, malında az veya çok bir sadaka verirse yani burada da bakın şu miktardan az olursa kabul etmem diye bir şart yok Az veya çok. Cuma günü sadaka verecek yalnız. Perşembe oruç tutacak, Cuma, çarşamba oruç tutacak, Perşembe oruç tutacak, Cuma oruç tutacak, Cuma günü de sadaka verecek. Ne olurmuş? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Gufre lehu küllü zembin amilahu İşlediği için günahları affolunur, Hatta yasire kev yevmi veletü ümmühü Min Hataya Hatalardan o kadar temizdir ki anasının doğurduğu dünyaya getirdiği gün nasıl masum bir yavru, yavru idi, dediği zaman annesinden doğduğu gün hiç günahı var mı? Yok. Yeni doğmuş bir çocuk, Sıfır. Defterinde hiç günah yazılı değil. Tertemiz. Anasından doğduğu günkü gibi olur. Hataları silinip tertemiz olur. Ben bunu yaparım diyecek. Yani bu kaçırılmaz. Hem de bakın bunları ne münasebetle söylüyoruz önümüzdeki günlerde 6 gün oruç tutacağız ya ben çarşamba perşembe cumayı denk getiririm bunu kazanır diye efendim onun için söylüyorum sizin sevap kazanmanıza delalet etmek istiyorum bunda benim karım ne benim karım da efendim tam sizin aldığınız sevap kadar sevap almak sizden bir şey eksilmeyecek ama Allah size sevap kazandırdığım için sizin sevabınız kadar da bana bir mislini verecek halbuki ben orucu tutmadım siz tuttunuz ama sizinse orucunuzun sevabı kadar çünkü ben söyledim sizi heveslendirdim siz de tuttunuz diye. Onun için beni tanıyan kardeşlerime efendim ihvanımıza e, rica ediyorum. Böyle e, hayra delalet eden de hayır işlemiş gibi sevap alır diye. Bu fırsatları kaçırmasınlar. Hadis-i şeriflerde duydukları güzel şeyleri yazsınlar bir yere hemen Efendim, bir yerde uygulasınlar da e, o sevaplar e, ellerine geçsin. Şevval'in altı gününde söyledik. Arefe orucunda söyledik. Pazartesi Perşembe orucunu da söyledik. Efendim e, pe, çarşamba, perşembe, cuma günü orucunda söyledik. Bunların hepsi bir yerde toplanır mı diye bir bilmece sorsak, Vaz bilmecesi toplanır. Efendim e, eyyam Bizleri işaretleriz. Eyyam-ı Biz yani şevalin 13'ü, 14'ü, 15'ü hangi güne denk geliyor? Onun efendim başındaki çarşambası e, perşembesini eklerdik. Efendim e, pazartesiden başardık. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumaya efendim hepsini bilinen, tuttuk mu? Bu işlerde vaat edilen sevapların hepsini Allah'ın lütfuyla inşallah Efendim, e, defterimize yazılır da biz kuluz her şeyimiz cenab yani neyimiz varsa ondan ömrümüz ondan hayatımız ondan sıhhatimiz ondan imanımız onun lütfu efendim aklımız onun e, verdiği bir akıl efendim her şeyimiz çoluk çocuk ev bark mal mülk efendim bilgi hafıza her şeyimiz ondan her şeyi veriyor. Zaten istemeden nice nice nimetleri vermiş. Az mı nimetlerimiz üzerimizdeki nimetler saymak istedik sayamayız. Ayet-i kerimede sayamazsınız diyor. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette şöyle geçiyor. Efendim birisi şöyle devam İn ta'ut tu nimetallahi la tusuha innel insane Yani insan oldu işte bu bu kadar nimetlerin kadrını kıymetini bilmez. Sayılamayacak kadar nimet veriyor Allah. Çok zalim bir insan oldu. Çok İnsan nimet edici bir mahluktur diye geçiyor. Efendim öteki şeyde de efendim eee ayet-i kerimede ve in nimet ni'mete Allah e, ila inna Allahel rahim. Efendim Allah onun devamında da Allah çok mağfiret edicidir, çok merhametlidir diye orada rahmetini gösteriyor bize. Yani bu, bu nimetlerin tabi siz e, şüfrünü edadan aciz kalırsınız ama Allah affı mağfiret eder demiş demiş oluyor. Yoksa biz Allah'ın bize verdiği nimetlerin bir tanesinin ücretini dünya maaşlarımızla, servetlerimizle ödemeye kalksak ödeyemeyiz. Ne gözü ödeyebiliriz, ne kulağı, ne aklı ödeyebiliriz, ne sıhhati. Zaten sıhhatin kenarından küçücük bir şey eksildiği zaman... Millet Almanya'yı boyutuyor, Amerika'yı boyutuyor, Hüsten hastanesi diyor, bilmem İsviçre'deki falan yok, klinik diyor. Sıhhatinin bir parçasını oralarda bulmak için fabrikasını satıyor, evini varsını, köşkünü satıyor. Bir parçası almak için insanlara yardım olarak orada bir şey umuyor. Sıhhatimi acaba ameliyatla sağlayabilir miyim ilaçla diye sehatinin küçük bir parçası için servetini veriyor. Hiçbir şeyini ödeyemeyiz Cenab-ı Hakk'ın. Bunun için söylüyorum. Yani Cenab-ı Hak zaten istemeden bize birçok nimet vermiş. Biz de böyle heveslenir de peşine düşersek e, Rabbimiz seviyormuş böyle ibadet etmemizi diye severek aşk ile, şevk ile şey yapar. Allah dua etmeyi de seviyor. Yarabbi ben bunu istiyorum. İstemeyi seviyor. Dünyanın zenginleri İsteyene kızmaya başlarlar. İlk önce belki sabırlıysa bir şey demez. İkinci de biraz yüzü kızarır. üçüncüde daha kızarır. dördüncüde, de beşinci de falan hep isterse en sonunda eee diye patlayabilir. Başka zengin yok mu ya? Cidde biraz da başkasından istediği verir. Yeter artık. Vermiyorum diye ver. Allah öyle demiyor. Allah dua eden kulunu seviyor. Dua edenin duasını, niyaz edenin niyazını, tazarru edenin tazarru da niyaz manası Arapça. Tazarruat Sinan Paşa filan diyebiliyorsunuz. Duymuşsunuzdur edebiyat derslerinden. Tazarruğunu seviyor. Kıl varmasını seviyor. Iş istemesini seviyor ve isteyin diye kendisi emrediyor. ve رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin diye kendisi emrediyor. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا Duanız olmasaydı Allah size hiç kıymet vermezdi. Kulun duası mahbub. Allah indinde. İstemeyene kızıyor Allah. Men lem tadı vallahu aleyhi. Kim Allah'tan bir şey istemezse aklına gelmezse dua etmek Allah'ın yolu, caminin yolu, seccadenin yeri kıblenin istikameti hatırında değilse adama soruyorsun kıbleyi bile bilmiyor. Bizim seyyar satıcı dostlardan birisi Anadolu'da bir kasabaya gitmiş. Efendim işte müşterisine sattığı malları vermiş. Akşam olduğu için müşteri demiş ki yepen bize buyurun misafir olur tamam demiş olurum demiş müşterisi iyi paraları iyi efendim tabi adam Müslüman bizim seyyar satıcı seyyar satıcı ama yani malını pazarlamak için gidiyor dükkanı var da Ankara'da İstanbul'da neredeyse hani pazarlamak maksadıyla oraya gittiği zaman eh adamın evde misafir olmuş adama demiş ki namaz vakti gelince ben ateş alacağım namaz kılacağım buyur demiş işte işte musluk, işte havlu filan neyse efendim tamam orası tamam adresini almış demiş namaz kılacağım kıble tarafta ev sahibi ensesini kaşıma başlamış kıbleyi bilmiyor anlı secdeye gelmemiş evinin kıble tarafından haberi yok namaz kılmıyor nasıl kızmış bu bizim satıcı nasıl kızmış kızgınlığından kendisini tutamamış yemini basmış vallahi billahi demiş ...ben kıblenin yönünü bile bilmeyen... ...bir insanın evinde misafir kalmadı demiş... ...çıkmış gitmiş kapıdan... ...adam da mahcup olmuş... ...ya gel öğrenirim bilmem ne filan... ...yapma tamam bundan sonra öğreneceğim kalacağım filan... ...gitmiş bir yerde başka yerde yapmış... Yani yeminini bozmamış... ...o ötekisi de kıblenin yönünü öğrenmiş... ...herhalde anladı ondan sonra secde gelmiş... ...öyle insanlar var ki... ...kıbleyi bilmiyor... ...öyle insanlar var ki... ...efendim kelime-i şehadet getirmeyi bilmiyor... Öyle insanlar var ki senin peygamberin kim dediğin zaman aklına gelen, ağzına gelen meşhurlardan bir isim söylüyor. ve olduğunun da farkında değil. Peygamberinin ismi bilmiyor. Bu nedir? Kim suçlu? Başta, başta dini öğretecek insanlar suçlu. Başta devlet suçlu. Yani insanları yöneten kim varsa babalar suçlu, anneler suçlu, öğretmenler suçlu, devlet suçlu... Millet suçlu, ah alimler suçlu. Neden? E, bu kadar cahil bıraktırılmaz ki, bu kadar cahil kalınmaz ki. Bunlara öğretmek lazım da. Annesi öğretecekti, babası öğretecekti, onlar öğretmemiş. Okulda öğretmen öğretecekti, o öğretmemiş. Toplum öğretecekti, toplum öğretmemiş. Öyledir bir namazsız, niyazsız, teşekkürsüz. Yani İngilizler bir arkadaş bir şey almak istemiş bu Avustralya'da. İngilizcesi biraz zayıf. Demiş ki bana yarım kilo şundan ver İngilizce. Give me from this e, fruit e, e, filan diye böyle İngilizce e, yarım yamalak söylemiş. Karşıdaki satıcı ne demiş? Gülüyoruz biz şimdi böyle. O bize anlatıyor gülüyoruz. Ben de başkalarına anlatırken gülüyorum. Pili istemezsen vermem demiş. Pili istemek lütfen demek. Yani İngilizler alışmış. Lütfen şunu verir misin? Lütfen yarım kilo verir misin? Para alıyor, veriyor. Thank you, please. Bunları toplum alıştırmış insanlarını söyleyeceksin. Pilişsiz olunca vermem diyor. Yani adam bozuluyor. Razı olmuyor işe. Hızıyor. Efendim, pili, tamam piliş demiş, almış. Şimdi toplum bu kadar eğitimsiz olmaz ki. Bu kadar rızkı, Allah'ın rızkını yiyip de Allah'ı bilmemek olmaz ki. Yani... Ben ilahiyat Fakültesi profesörüm. Profesörüyüm. Bu meseleleri ömür boyunca okudum, şey yaptım. Yani dinsizlik bir çıkar yolu değil ki. Dinsizlik bilimsel değil ki, mantıklı değil ki inkârçılık. inkârcılık, ingercilik, çözümsüzlük, inkar inkar etmek, münkür olmak, kafir olmak toplumu efendim e, tabiatı yeri göğü bitkileri şeyi izah edemiyor ki varlığı izah edemiyor ki. Yani o bütün büyük filozoflar, ilim adamları efendim büyük ölçüde e, bir dine inanıyorlar ama dinin en doğrusu İslam. İnne't dinde indallahü'l İslam. İnsanın Müslüman olması lazım. Öğretmeyenler sorumlu. Sorumlu olup da efendim hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden sorumlusunuz, mesulünsünüz diyor peygamber Efendimiz. Sorumluluğunun gereğini yapmayan herkesin Allah yakasına yapışır, çatır çatır sorar ve cezasını verir. Allah-u Teala Hazretleri sorumluluğumuzu idrak etmeyi nasip etsin cümlemize. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, kendinizi ve çoluk çocuğunuzun içinde ateşleri, içinde taşların bile çatır çatır yandığı, taşların ve ateşlerin yakıtı olduğu cehennem ateşinden koruyun. Çocuğun cehennemden korunması, cennetlik olarak yetiştirilmesi ilk vazife annenin, babanın vazifesi. Ee, artık o yapmayınca toplum yapacak. Gel kaynağı dindir, dürüstlüğün kaynağı dindir. Efendim iyi vatandaşlığın kaynağı dindir. Ötekisi şey rüşvet alır, vatanı satar. Gerçekler böyle. Allah bizi gaflet uykusundan toplum olarak uyarsın, uyandırsın. Efendim gerçekleri bilen bir toplum Gerçeklerden uzaklaştırırsın cezası daha büyük olur, felaketler gelir. Allah e, lütfu keremiyle gaflet uykusundan uyandırsın, kendisine güzel kulluk yapmayı nasip etsin, tevkili, refik eylesin. Sonunda hem dünyada hem ahirette bahtiyar olmayı, felaketlere uğramamaları uğramamayı, cezalara çarpılmamayı nasip eylesin. Cümlemizi cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.